Salah, salah, ala salah, Muhammed salah, ala alihi salah, sahbihi salah, amma salah, Şimdi... Bu abinin sorduğu salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, E evet, nereye geldik şimdi? Ve laysa fil mubahi min thawabi fi'lan ve terkem bel ve Şimdi Bugin e, bugün o zaman dersimiz ne Sra Sıra olarak te, ahka, e, teklifi hükmün kısımlarından mübah işliyoruz, değil mi? Konu uzadı. Bizim ana başlığımız neydi peki? En ana başlığımız neydi? En ana başlık hüküm. Sonra onu kaça ayırdık? ikiye Ne dedik? Teklifi hüküm, bir de vada'yı hüküm. Biz şu anda hangisini görüyoruz? Teklifi hükmü görüyoruz. Henüz daha neredeyiz biz? Teklifi hüküm dedik. O zaman teklifi hüküm dedik kaç tanedir? 5 tanedir. Öyle mi? Şu anda kaçıncısına geldik? Üçüncüsüne geldik. Vacibi gördük, mendubu gördük. Şu anda mübahtayız. Tamam. Tabi cumhurun yanında beştir dedik. Hanefilerin yanında Yedidir. Vacibi anlattık. Farz ve vacib diye ayırmışlar. Şimdi mekruhta da onu anlatacağız. Mekrubu nasıl ayırmışlar, onu anlatacağız. O zaman nedir? وَلَيْسَا فِي الْمُبَاحِ sevabi سَوَابِ فِعَلًا وَتَرْكَنْ بَلْ وَلَعِقَبِ Mübah, Arap lügatında ebaha demek, lügat olaraktan ezhara ve ebâne manasına gelir. Tamam mı? ve ebâne manasına gelir. Ne demek? Yani açığa vurmak, açığa çıkarmak manasına gelir. Meselea, Abaha fulanun bisirrihi der Araplar. Ebaha fulanun bisirrihi. Falan, Sırrını ibaha etti. Ne demek? Yani açığa çıkardı. Yani, Azhara fulanun bisirrihi Veyahuta ebana fulanun bisirrihi Falan, Kesti kendi sırrını açığa çıkardı anlamına gelir. O zaman, Asil olarak, Ebaha kelimesi, Arap lukatında, Izhar etmek ve açığa çıkarmak manalarına gelir. Tamam? E, Şer'i ıstilahta, mubah e, mubahın manası nedir? Şerhi ıstılah'ta mubahın manası evvela mubahın manası şerhi ıstılah'ta bir kitabımızda olduğu tanımlıdır. Öyle de mi? Kitabımızda var olan tanım. Kitabımızdaki tanım nedir? Yani daha doğrusu nazmımızdaki bu tanım nedir? Ve lesa fi'l mubahi min sawabi fi'lan watarakan bal wala iqami wlaysa deildir fil mubahi mubaha sawabi sawabi yoktur fi'lan watarakan yani yapılmasında da bir sevap yoktur terk edilmesinde de bir sevap yoktur değil mi fi'lan ve terkan bal wala Bilakis onda eqab da yoktur. Ne demek oldu şimdi o zaman bunun manası? Bunun manası şu demek oldu. bak öyle bir şeydir ki onu yapsan da onu terk etsen de senin için neyi yoktur? Senin için bir zararı yoktur. bak öyle bir şeydir ki onu yapsan da terk etsen de senin için bir zararı yoktur. İmam Cüveyni ise normal kitabın orjinalinde varakat'ta ne demiş buna? Demiş ki La yusabu ala fi'alihi wala yua kabu ala taqi. Tama ma la yusabu ala fi alihi wala yua ala O zaman bizim orijinal okuduğumuz kitabı yani ders aldığımız kitabın orijinalinde mübah bu şekilde tanımlanmış. Ma o şeydir ki la yuakabu, la yüsabu, sevaplanmaz. Yani insan sevap almaz. Ala fi'li. Onun fiilinde insan sevap almaz. Tamam? Ve la yuakabu. İnsan ceza da almaz. Ne de ala terkii onu terk ettiğinden dolayı insan aynı zamanda ceza da almaz. Amrî ise bunu nasıl şeye çevirmiş? Nazma çevirmiş bu şekilde işte. Veleyse filu bahimin cevabi fi'len veya terken velayihabi. O zaman nazmla nesir arasında bir fark var mı? Mana yönünden yok. Yani aynı şeyi nazım halinde dile getirdi. O zaman e, yani nazımın üzerinde şu şöyle olsaydı böyle oluruz dememizi gerektiren bir şey yok. Lakin bu tanımı ele aldığımızda, yani mela gibu ala fi'lihi ve la yuakabu ala terkihi tanımını ele aldığımızda Tanımımızın Türkçesi anlaşıldı değil mi? Yapıldığında, ecir alınmayan, terk edildiğinde de ikap alınmayan şeydir. Anlaşıldı, yapıldığında, ecir alınmayan, terk edildiğinde de ikap olmayan şeydir. لَا يُسَابُ عَلَى فِيْلِهِ dediğimizde hangi kısım çıktı şeyden? Bu tarifle. Bak o tarifin özelliği nedir? Mani' ve cami olmasıdır. Neye mani olacak? Ona girmeyen ama benzeyen şeyleri men edecek. Neye cami olacak? Onun fertlerini kendi içine toplayacak değil mi? Şimdi biz neyi görüyoruz şu anda? Teklifi ahkamı görüyoruz, öyle değil mi? O zaman bu öyle bir tanım olmalı ki, diğer teklifi dört hükmü kendi içinden çıkarması lazım. Öyle bir tanım olmalıdır ki, diğer teklifi dört hükmü yani vacibi, mendubu, mekruhu ve haramı kendi içinden çıkarmış olması lazım. مَا لَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ dediğimizde ne çıktı? Bir vacib. Çünkü vacip yapıldığında ecir alındı, öyle mi? İki, mendup. Niye? Çünkü mendup e, yapıldığında insan ecir alır. وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ İnsan onu terk ettiği zaman da ceza almaz. Öyle mi? İnsan onu terk ettiği zaman da ceza almaz. Buradan ne çıktı? Bir haramı terk ettiğimizde ne yapıyoruz? Ceza mı alıyoruz? Haramı terk ettiğimizde ceza alıyor muyuz? O zaman burada olması lazım değil mi? مَا o şeydir ki يُثَابُوا لَا يُثَابُوا İnsan ecil almaz. Onu yaptığı zaman insan ecil almaz. Değil mi? Vacibi yaptığımız zaman ne yapıyoruz? Ecil alıyoruz. Mendubu yaptığımız zaman ne alıyoruz? Ecil alıyoruz. Haramı yaptığımızda ne alıyoruz? Nasıl? Haramı yaptığımızda اِقَب' alıyoruz. Öyle mi? Burada ise yaptığımızda Sevap almıyoruz, o da bu da çıktı beraberinde, tamam mı? وَلَا يُعَاقَبُ عَلٰى Kişi onu terk ettiği zaman da cezalandırılmaz. Gene vacibi de burada çıkardık. Vacibi çünkü terk ettiğimizde ne oluyordu? Ekab alıyorduk, anlaşıldı Haramı terk ettiğimiz zaman ne yapıyorduk? Ecir alıyorduk. Ama bunu terk ettiğimiz zaman ecir almıyoruz. Bu şekilde o da çıktı, bu tanımla beraber. Lakin, Bu tanım, bu şekilde tanımı ele aldıktan sonra şöyle bir sıkıntısı var bu tanımın. O da nedir? O da şudur. Şimdi mesela örnek veriyorum. Bir örnek vereceğim ben. Diyelim ki şu anda benim burada oturmam mübahtır. Doğru mudur? Ya ben burada oturmam mübah değil midir? Mübahtır. İstesem ayağa kalkarım, istesem dışarı çıkarım. Var mı buna itirazı olan? Yok, mübahtır çünkü. He güzel. Peki şu anda ben burada oturduğum oturduğumda Gerçekten la yusabu ala midir yoksa bu oturmamdan dolayı Allah bana ecir verecek mi? Allah bana ecir verecek mi inşallah? Yani umudumuz Allahu ze ve celle bize ecir verecek değil mi? Demek ki bak bu olmadı. Yani oturmak normalde aslında mübah olan bir fiildir. Ama kişi oturduğu zaman ecir alabiliyor. Veya ben burada oturduğum zaman ecir alabiliyorum. Mesela başkaları ne demiş? ''Telkihi'' demişler. Oysa ben burada oturduğum zaman ne yapıyorum? Bak inşallah medhalıyorum. Çünkü ilim için oturuyorum burada. Demek ki bu tanım o zaman ne değildir? Bu tanım çok da uygun olan bir tanım değildir. Anlaşıldı çünkü bazı mübahler vardır ki insan onları yaptığı zaman ecir alabiliyor. Bazı mübahlar da vardır ki insan onları terk ettiği zaman günah kazanabiliyor. Tamam Örnek vereceğim inşallah. O zaman bu tanım ne değildir? Çok uygun bir tanım değildir. Peki en uygun tanım nedir? Birçok Mesela demiş ki, ma khayyara'ş-şâri'u'l-mukellefe beyne fi'lihi ve terkih. Şâri'un mukellefi fiilinde terkinde muhayyar Yani enşe'te ve enşe'te la taf'al ededir. Tamam? Ma terkih. Yap veya yapma. Şâri' seni bundan ne yapmış? Şey bırakmış. Eee serbest bırakmış. Bir de Šole bi tanim var ki, bu tanim inša Allah racih ola tanim. مَا خَلَى عَنْ مَدْحِن وَذَمِّن خَلَ خَلَ fiil olarak, Tama, fiil. Zem, pašina ma gelmişse, demiştir خَلَى nedir? Fiildir, değil mi? مَا خَلَى devati Ne demek bu? Halâ normalde iki iki manaya da gelebiliyordu değil mi? Amil olaraktan. Hatırlamıyor musunuz? Sen bir de bir soru sormuştun. Hani biz demiştik ya şey anlatırken nahivde. Ee, demiştik ki Arap lügatında bir şeyin aynı anda iki manaya iki yerde bir de amil olduğuna delil yoktur. Değil mi? Bunun bir örneği naziri yoktur demiştik. Sonra dedik peki biri bize itiraz ederse dese ki hala hem fiildir, değil mi? Hem de harfi cerdir. İstisna babında öyle diyoruz. Dedik ki çünkü hala lafızda benzese de aslında ya haf'tır veyahut da nedir? Fiildir. Fiili harften nasıl ayırırız dedik? Başına mı gelmişse, değil mi? Harf harfin başına gelmez demiştik. Ancak nedir? Harf fiilin başına gelir. O zaman hala nedir? Fiildir demiştik. Anlatmamış mıydık yoksa? Anlatmıştık, değil mi? Mâ o şeydir ki khala boş olmuştur. Tamam, khala boş olmuş. Neden? En medhin ve zemmin. Hem medhin yoktur onda, övgü yoktur. Ve zemmin hem de onda yergi yoktur. Lizatihi zatından dolayı. O zaman, başka sebeplerden dolayı medhin ve zem olabilir içerisinde. Anlaşıldı Bak, şimdi bu tanım tam söylediğimize uydu. Oturma, fiil olarak zatından dolayı Yani bizzat oturma oturmalığından dolayı ne övgü vardır ne de yergi vardır. İster otur ister ayakta kalk. Ama ilim için oturursan övgü de vardır, sevap da vardır. Değil mi? Fıskı fücur için oturursan zem de vardır, ikap da vardır. O zaman nedir? Bu tanım daha uygundur. Yani zatından dolayı övgü ve yergi olmayandır. Yoksa zatının dışındaki herhangi bir sebepten dolayı övgü de olabilir, yergi de olabilir. Burası anlaşıldı değil mi? Bu tanımı niye E, tarifi niye eleştirdik, bu tarifi niye tercih ettik anlaşıldı mı? Anlaşılmadıysa bir daha anlatayım. Dedi ki çünkü bu tarım cami değildir. Bazı mübahler vardır ki insan ondan sevap da alabilir. Bazı mübahler vardır ki insan ondan ikap da alabilir. Örnek olarak neyi verdik? Oturmayı verdik. Şimdi normal oturma, ben bu, ister oturur ister kalk, oturma eylemi mübahtır. Şarih seni serbest bırakmıştır. Ama ilim için oturursan, zikir için oturursan, Kur'an okumak için oturursan ecir alırsın değil mi? Ama fısku fucur, gıbet, yalan dedikodu yapmak için oturursan o zaman günah alırsın. Demek ki bu tanım olmadı ama bu tanım oldu. مَا خَلَى عَنْ مَدْحٍ وَذَمِّنْ لِذَاتِهِ Zatından dolayı içerisinde medeh ve içerisinde zem olmayandır. Ama dış bir etkenden dolayı içerisinde zem de olabilir, içerisinde ne de olabilir? E, yergi de olabilir, övgü de olabilir, sevap da olabilir, ceza da olabilir. Anlaşıldı burası inşallah. İşte burada yani yeri olsun e, ufuk açıcı olsun diye söyleyelim inşallah. İmam Şatib'in mübahları 4 kısma ayırıyor, tamam? Yani maslahat açısından, makaslı açısından e, şeye baktığımızda, mübaha baktığımızda İmam Şatib'in mübahı 4 kısma ayırıyor. Diyor bir, birinci kısım nedir? cüzen yani küllen mübah olan ama cüzen estağfurullah cüzen mübah olan yalnız söyledim. birinci kısım cüzen mübah olan ama küllen vacip olan şeyler. Cüzen mübah olan ama küllen vacip olan şeyler. Ne gibi? Mesela buna örnek yeme içme gibi. Yeme ve içme şu anda mesela ben bu suyu içmek ve içmemek arasında muhayyer değil miyim? Değil mi? Bak o zaman bu cüz'en nedir? Su içmek mübahtır. Ama ben öle, öleceğim, biliyorum ki öleceğim. Buna rağmen bu suyu içmiyorum. Oldu mu şimdi? gene bu mübah mıdır değil mi? Yaşayacak kadar su içmek vaciptir. Yaşayacak kadar yemek yemek vaciptir. Yaşayacak kadar uyku yumak vaciptir. Öyle değil mi? Demek ki bak normalde cüz'en su içmek aslında mübah olsa da yemek yemek aslında mübah olsa da ama küllen ele aldığımız zaman Yani yaşayacak kadar yemek vaciptir, yaşayacak kadar içmek vaciptir, yaşayacak kadar uyumak vaciptir vesaire. Anlaşıldı da bu birinci kısım. İkinci kısım cüzen mübah olan, cüzen mübah olan, küllen haram olanlar. Mesela buna neyi örnek verebiliriz? Uyku. Uykuyu örnek verebiliriz. Uyku uyumak mübah değil midir? İslam'da şimdi ben uyku uysam da uyumasam da kimse bana bir şey diyebilir mi? Uyurum istersen uyumam. Mübahtır. Lakin benim uykum namazlarımı kılmama engel oluyorsa uyuyor olmam Allah'a kulluk yapmama engel oluyorsa bu uyku neye dönüşür? Harama dönüşür. Öyle mi? Bak mübah olan bir uyku beni ondan alıkoyduğundan dolayı Harama dönüştü. Mesela şöyle bir insan düşünün, size soruyor diyor ki Vallahi ben günde mesela 15 saat uyuyabilir miyim? Siz buna cevap olarak ne diyeceksiniz? Yani mübah olan bir şeyi yasaklama hakkınız var mı sizin? Ya istersen 20 saat uyu Öyle mi? Ama ne şartla diyorsunuz? Senin namazlarından ve vaciplerinden alıkoymadığın müddetçe. Öyle mi? Şimdi ne oldu o zaman? Demek ki cüz'el mübah olan bu uyku külle bakıldığı zaman haram olabiliyormuş. Yani eğer seni vaciplerinden ve kulluğundan alıkoyuyorsa o zaman haram olabiliyormuş. Tamam? Üçüncü kısım nedir? Cüz'en mübah olan ama küllen mendup olanlar. Mübahlar. Cüz'en mübah olan ama küllen mendup olan mübahlar. Ne gibi? Mesela menduba örnek verecek. Faziletli olan her şey gibi denmiş. Yani faziletli olan şeylerin hepsini yapmak. Buna imam... Şatibi neyi örnek vermiş muvafakattan? İmam Şatibi buna Allahuze ve celle'nin yarattığı zinetlerden istifade etmeyi örnek vermiş. Tamam mı? Allahuze ve celle'nin yarattığı zinetlerden istifade etmeyi örnek vermiş. Mesela diyelim sen zühd ehli bir adam olabilirsin. Değil mi? Allahuze ve celle ne yaratmış? Örnek veriyorum. Gübüş yaratmış. Mesela takı olarak erkeğin istifade edebileceği zinet, süs eşyası olarak ne var? Güzel elbise var mesela. Öyle değil mi? Mesela güzel elbise, bir adam isterse güzel elbise giyer. İsterse göze hitap etmeyen bir elbise giyer. Kimse karışabilir mi? Mübahtır bu, öyle değil mi? Ama İmam Şatibi diyor ki bu böyledir. Lakin eğer insanı Allah'ın yaratmış olduğu bütün zinetlerden mahrum kalmaya götürüyorsa, o zaman bu mendubu terk etmek gibi olur. Tamam mı? Allah'ın yarattığı zinetlerden istifade etme istersen etmeyebilirsin. Bu bakış açısıyla bakarsan mübahtır. Yani bir adam ömür billah güzel elbise giymese hiç takı takmasa hiç güzel koku sürünmese kimse buna bir şey diyebilir mi? Diyemez. Bunlar mübahtır adam mübahtır. Kokuyu örnek vermeyelim de koku olmadı koku sünnettir çünkü. Adam mübah olan şeyleri terk etmiştir öyle mi? Ama İmam Şatibi diyor ki şeydir bu Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu zinetlerden hiç istifade etmemeye götürür. Ondan dolayı küllen bakıldığı zaman bunlar da menduptur. Yani bazen de olsa kişinin bunlardan Allah Azze ve Celle'ye istifade edelim diye yaratmış, istifade etmesi lazım. Tamam mı? Dördüncü kısım ise cüz'en e, cüzen mübah olanlar, küller mekruh olanlar. Cüz'en mübah olanlar, küller mekruh olanlar. Buna da ne örnek vermiş? Demiş ki insanın faziletli şeylerden alıkoyan, Faziletli şeylerden alıkoyan ve insanın vaktini öldüren, mesela bütün şeyler bu kısma dâhildir. Şimdi normalde örnek veriyorum, diyelim ki sen bir ilim talep etsin. Kendi arkadaşınla burada oturdu sohbet ediyorsun. Bu normalde mübah değil midir? Bu normalde bir mübahtır yani oturmuşum ben arkadaşımla sohbet ediyorum. Ama bu sohbet seni ilim talep etmek gibi daha faziletli bir şeyden alıkoyuyor zikir yapmak gibi daha faziletli bir şeyden alıkoyuyor mesela, öyle mi? O zaman bak ne olmuş oldu bu? Mekruh olmuş oldu. Veya senin vaktini öldürüyor. Yani vaktini daha güzel değerlendirebileceğin bir alan var. Sen vaktini onunla değerlendirmiyorsun, bir mübahla değerlendiriyorsun. Bak bu mübah normalde mübahtır. Ama bu sürekli hale geldiğinde, mesela bir kere olduğunda değil. Hayatında sürekli hale geldiğinde seni daha faziletliden men ediyor, senin vaktini öldürüyor vs. Bu gözle baktığımız zaman mekruh olmuş olur. Anlaşıldı. Ondan dolayı bu tanım nedir? Ondan dolayı bu tanım daha uygundur. Çünkü mübahlar zatından dolayı mübahtır ister yap ister terk et doğrudur. Ama bazen yan etkenler dış etkenlerden dolayı bir mübah haram da olabilir. Bir mübah vacip de olabilir, bir mübah mendup da olabilir, bir mübah mekruh da olabilir. Burası anlaşıldı değil mi? burada ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? Sormak istediğimiz bir şey. Yani bu normalde buranın konusu değil yani bunu açıklarken sadece İmam Şatibi'nin bu söylemiş olduğu sözü söyledim. Çünkü niye? Şöyle bir yanlışlık da var mesela bu usul, usul bilgisizliğinden kaynaklanıyor. Mesela çoğu zaman biri bir nasihatte bulunur. Karşıdaki Hı. insan hemen ya bu mübah değil midir yani mübah olan konularda Allah bile bizi serbest bırakmış. Değil. Yani Allah Azze ve Celle seni küllen, şey, cüzen serbest bırakmış ama küllen bu senin hayatına girdiği zaman sen serbest değilsin. Veyahut da Allah'ın koyduğu başka bir şeyi çinletiyorsa bu sana Veyahut olması gerekeni olmamasına sebep oluyorsa O zaman o mübahların hükmü olur? O zaman o mübahların hükmü değişebilir. O zaman burada mesela bizi ilgilendiren, ilim talebelerini ilgilendiren bir yön var. O da nedir? Demek ki ilim talebelerinin hayatındaki birçok mübah normalde mekruhtur. Öyle değil mi? İlim talebelerinin hayatındaki birçok mübah normalde mekruhtur. Neden? Çünkü ilim talebesi Sadece neye yoğunlaşmalıdır? Öğrenmeye ve öğretmeye yoğunlaşmalıdır. Onun işi budur çünkü. Öyle değil mi? Konuşma, fazla uyuma, fazla yeme, fazla vakit harcama, fazla gezme bunlar aslında mübah olan şeylerdir. Ama insanı daha faziletliden alıkoyduğundan dolayı insan için nedir? Ee, sıkıntıdır. Mesela şöyle bir söz var, belki duymuşsunuzdur. Davetçi, hareket adamı, cemaat adamı olan insanlar için birçok mübahların hükmü yoktur. Değil mi? İnsan belki ilk etapta bunu duyduğu zaman şöyle bir şaşkınlık yaşayabilir. Niye ki yani Allah davetçiye bir şeyi mübah kılmış ama davetçi niye onu yapmayacak ki? yani Kim karışabilir ki? İşte bu sebeplerden dolayı. Değil mi? Davetçinin yaptığı o mübah davetçi veya o da bir hareket adamını e, halkın gözünde kötü duruma düşürüyorsa o mübahı yapmaması lazım. Öyle değil mi? Bak aslen mübachtır ama farklı bir yere götürüyor veyahut da onun işi davettir. Onun işi insanlara İslam'ı ulaştırmaktır veya İslam'a hizmet etmektir. Kendini buna vakfetmiştir. Mesela yaptığı o bazı mübahlar onu bunlardan alıkoyuyorsa eğer hükmü değişir. Tamam mı? Belki bunu söyleyenler zamanında veyahut da kitaplara yazanlar bunu şer'i olarak açıklayamamışlar. Yani ifade edememiş ama bunun şer'i yönü budur yani. Onlar bilmiyorum bilerek mi söylemişler hani eski bu özellikle davetle, hizmetle alakalı kitap yazanlar vesaire bunu söylemişler. Yani davetçinin hayatında birçok mübah aslında mübah değildir diye. Belki şer'i olarak bunu açıklayamamış olsalar bile ama bunu aslı budur yani. Anlaşıldı mı burası? İnşallah. İkinci meselemiz ise eğer şeyin tanımı anlaşıldıysa özet olarak mübah o şeydir ki zatından dolayı insanın yerilmediği ve insanın övgü almadığıdır. Ama dış bir etkenden dolayı yergi de övgü de olabilir. Tamam. Peki mübahın sigaları nelerdir? Yani soru. Hani biz şeriatta neyi gördüğümüz zaman Biz onun mübah olduğuna diyeceğiz ki, ha tamam bak bu şeymiş, ee, bu mübahmış diyeceğiz. Tamam mı? Mübah'ın sigaları nelerdir? Var mı söyleyecek olan? Mesela? Başka? Bu bir tane. Bir tanesini tek mi söylemiştik? O aynı. Her şeyi anlatırken bir söylemek için, bu kasır, özür namazını anlatırken değil mi? Bir, helal ve lafızları ister isim sigasında, ister fiil sigasında helal ve lafızları varit olduğu zaman biz bunun ne olduğunu anlayacağız, mübah olduğunu anlayacağız. Anlaşıldı? Örnek verecek olan var mı? İslam'dan. Bak ister fiil ister isim kalıbında fark etme. İlla helal gelecek diye bir kaydı yok. Ahalla, uhilla ve sairı hepsi olur. Onlar da e, helal kelimesinin fiili nedir? Kalıpları halla bir de ahalla. Allah helal oldu. Helal oldu, helal oldu. Tamam? İster isim ister fiil kalıbında helal kelimesi ve onun türevleri gelmesidir. Mesela uhilla lekum وحلل لكم siyami الصيام عرفت الى نسائكم ثم كنا بكم انتم لباس لكم buradan ne diyor Allah azze ve celle bu halal bak dikkat edin sizlere oruç gecesinde eşlerinizle cinsel ilişkide bulunmanız helal Ne demek yani? Bunun manası ne? İsterseniz yapabilirsiniz, isterseniz yapmazsanız. Allah size helal kurmuştur. Öyle mi? Fiilinde ve terkinde nesiniz? Muhayyersiniz. Anlaşıldı mı? Başka bir örnek. Oruç gecesinde ha. Çünkü biliyorsun oruç demiştik daha evvel dört tane aşama geçirmiştir. Öyle değil mi? oruç Fıkıhta orucu anlatırken anlatmamış mıydık? Anlatmıştık. demişti ki oruç dört tane evre geçirmiştir. İlk başta isteyen yapar isteyen yapmaz şey ilk başta geceleri yemek yedikten yani yatsı, akşam yemek yedikten sonra artık şey değil, yok yatsı namazını kıldıktan sonra artık oruç başlıyordu. Ta bir dahaki gün akşam namazına kadar değil mi? Bu değişti. Sonra isteyen tutup isteyen tutmuyordu bu değişti vesaire. İki başka bir örnek verecek var bunun Kur'an'da. Ver. اُحِلَّتْ لَنَا اَلْمَيْتَتَانِ وَالْلَمَانِ Ne demek bu? İlla neydi bu bize helal kılınan iki tane mesela meyte? Balık ve çekirge. İlla ki biz balık ve çekirgeyi yiyeceğiz manasına mı gelir bu? Yok. Yesek sevap alırız manasına mı gelir? Yok. İstiyorsanız yiyin, istiyorsanız yemeyin. Çünkü ikisi de bize helal kılınmıştır. Tamam mı? Başka ayet kelimeden örnek verecek olan var mı? Kuran'da. O aile, onu anlatacağız Ne gibi? El-yewme uhille lakum ut-tayyibat. mi? Ve utul kitaba hillul lakum. Ve ta'amukum hillul lakum. Bugün size temiz olan şeyler helal kvalit. Tamam? el lakum tayyibat Ehli kitabın yemekleri size helaldir. Sizin yemekleriniz de ehli kitaba helaldir. Başka bir tane daha örnek söyleyin, geçelim bunu. Hepinizin bildiği bir hadis var. Biraz düşünseniz. Yok. Bir tane bir tane hadis hepiniz ta en başta bir hadise yani ilk birinci sıralarda bir hadis. İnne narkabu'l bahra ve nahmilu ma'ana'l ma'a fe in tawda'na bihi atashna. Dedi, "O su Ey Allah'ın Resulü biz denize biniyoruz, yanımıza su alıyoruz. O suyla abdest alırsak bu defa suyumuz bitecek yani su soyacağız. Peygamberimiz ne diyordu? Deniz suyu temiz olan ve ölüsü de Helal olandır. Bu illa balığı yiyin anlamına gelir mi? Gelmez. Bu illa balığı yersek bu menduptur anlamına gelir mi? Gelmez. İstiyorsanız balığın ölüsünü yiyin, denizin ölüsünü istiyorsanız da yemeyin. Tamam? Kur'an'da da bir ayet var bununla alakalı, yok mu söyleyecek olan? اُحِلَّ لَكُمْ سَيِّدُ ve وَمَتَعُوا Uhejle lakum saydu l-behre ve demiş Allah ve Anlašıldı burası. Bu, birinci siga. Siga, La ifme La cunaha, La haraca. Başlığı ne, bunun? İnsanın üzerinden sıkıntının kaldırıldığını ifade eden her tür cümle mübah'a derlet eder. İnsanın üzerinden sıkıntının kaldırıldığını, problemin kaldırıldığını söyleyen her tür kelime, onun mübah olduğuna derlet eder. Ne gibi? لا إثمَ Sizin üzerinize günah yoktur gibi. Ne gibi? لا جُنَحَ Sizin üzerinize bir günah, bir sıkıntı yoktur. لا حَرَجَ Sizin üzerinize bir problem, bir sıkıntı yoktur gibi. Tamam eğer böyle bir lafız sünnette veya Kur'an'da varit olursa biz bunun hükmünün ne olduğunu biliriz? Mübah olduğunu biliriz. Doğru mu? Ne gibi mesela buna kim örnek verecek? Fıkhın dışında yani orada verdiğimiz örneğin dışında bir örnek. Kur'an'dan sünnetten hiç aklınıza gelen yok mu? Sen haç bölümünü hadislerine geçmiş miydin? Orada bir tane var da. Bülûhul Merâm'da haç bölümünde bir tane hadis var. Bunu söyleyeyim. Başka? Ha? If ve la Hatırladın? Adam Hatırlad in? Adam gelijo, ja Resulallah, šunu erken yaptım şunu geç yaptım O da İf'al ve la harac diyor. Yap, sıkıntı yok diyor. Tamam? O deyip, şöyle örnek verelim inşallah. Mesela Kur'an-i Kerim'den örnek. Kim söyleyecek? Femenitturra, gajra bāgīn ve la āadīn, fe la ifm'alih. Bakar Resuletine, değil mi? Kim sizden mecbur kalırsa, Femenitturra, gajra bāgīn ve la Haddi de aşmayacak, sınırı da çiğnemeyecek. فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ Onun üzerine günah yoktur. Neyi kastediyor? Yani ölme durumuna muttar olursa, içki içmesinde, domuz eti yemesinde, kan vesaire içmesinde, insanın üzerine ne yoktur? Günah yoktur. Demek ki mübahtır Bu ne anlama gelir o zaman? İstiyorsan ter tercih etmeyebilirsin, istiyorsan tercih edebilirsin. Tamam? Başka? Talakla ilgili ayetler de var. Bakara suresinde, suresinde talakla ilgili o üç sayfada üç tane var neredeyse. Kim söyleyecek bir tane örnek? وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ Değil mi? Şayet kadınları boşarsanız sizin üzerinize günah yoktur, günah yoktur, sıkıntı yoktur ayet-i kerimesi. Başka? Söyle, varsa söyle. Hah. O da aynısı yeminle ilgili ayet kelimede de aynısı geçerli. Demek ki la cunaha la haraca, ليس على الاعمى حرج ولا على ال... <feyle> Enfas suresini bilmeye var mıyız içinde? Hepimiz suresini ezberlersiniz değil mi? Enfal suresinde ne diyor Allah? E <gülüyor> körün üzerine, hastanın üzerine değil mi bunların üzerine ne yoktur? Sıkıntı yoktur cihattan geri kalmalarından. Normalde bak cihattan geri kalmak nedir? Bir problemdir. Ama diyelim sakat olan bir adam cihada çıkabilir. Bak mübahtıra manası budur değil mi? Bir adam diyelim sakat diyor ki ben cihada çıkacağım. Sen ona hay sen bu hâlle cihada çıkamazsın diyebilir misin? Diyemezsin dersin bak kardeşim Allah sana bunu mübah kılmış. Çıkmayabilirsin. Aradaki fark anlaşılıyor değil mi? Mesela sen şimdi bir adama desen ki sen çıkamazsın. Bunun manası sen bu halde çıkarsan ya haram üşülüyorsun ya mekruh üşülüyorsun demektir. Öyle değil mi? Ama sen bir adama bak bu mebahtır dediğinde istiyorsan çık, istiyorsan çıkma anlamına gelir. Anlaşıldı. Başka örnek verecek olan var mı? Örnek verecek olan var mı? O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki, Kur'an kerimde veyahut da sünnette İnsanın üzerinden sıkıntının ve günahın kaldırıldığını ifade eden her tür cümle onun mübah olduğunu gösterir. Anlaşıldı? Onun mübah olduğunu gösterir. Örneklerimizde zaten söyledik. Anlaşılmayan bir şey yok. 3- Vücubiyetten veya mendubiyetten sarf edilmiş emir. Ornada diyelim ki mesela bir tane önümüzde delil var, emir var. Aslında emir neye delalet eder? Arap lügatındaki vada andı mesela cumhura göre şey delalet eder. Ucubiyet delalet eder, değil mi? Bir kere sarfiye diyelim. Yani bir delil geldi onun vacip olmadığını, mesela onu terk edene günah olmadığını veya terk edildiği halde Resulullah'ın sukut ettiğini gösterdi. Çünkü Resulullah günahın üzerine kimseyi ikrar etmez. Öyle değil mi? Ne olacak o zaman? Diyeceğiz ki bu nedir? Demek ki menduptur, tamam. Bir tane daha geldi karene o da bize gösterdi ki şeydir, ee, hiç şey yok, e, o da yok. Yani e, yapıldığında sevap veya terkelimde ikabiyen yani şari onu teşvik bile etmemiş, kendi haline bırakmış. O zaman neye düşer, mendupluğun altı nedir? Mübahlıktır, öyle değil mi? Mendupluğun altı mübahlıktır. Örnek olarak ne verebiliriz buna? Başka? Bunlar neye dönmüştü? Bunlar müstehaptı değil mi? Yaptığında ecir var. Mesela bunlar yaptığın zaman ne alıyorsun? Yaptığın zaman ecir alıyorsun. Öyle değil mi? Şimdi diyelim ki mesela Allah Azze ve Celle diyor ki وَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ İki tane erkek şahit olsun ya da olmasa bir kadın, iki erkek olsun. Daha sonra bunu sarf etmiştik. Neyle? Hem ayet-i kerimeyle, hem de peygamberimizin uygulamasıyla. Ayetin neresiyle sarf etmiştik? Ayetin neresiyle sarf etmiştik? Tamam, bu size ödev olsun o zaman. Ayet-i Kerime'nin neresiyle sarf etmiştik? uygulamadan neyle sarf etmiştik peki? Aynı yerde, aynı yerde geçiyor. Ayet-i Kerime'nin içerisinde, uzakta değil yani. Değil mi? Peygamberimizin uygulamasını anlıyoruz ki Peygamberimiz şahit tutmamış. Ve sahabenin uygulamalarında bakıyoruz ki her alışverişte şahit tutulmamış. Biz anladık ki bu sarf edilmiş. Anlaşıldı Ama burada ise ne şey var? Zatından dolayı ama. Ne emir ama sen bunu diyelim ki Ee, başka bir sebepten dolayı yaparsan ecir alabilirsin, öyle değil mi? Buna ne örnek verebiliriz mesela? Bir örnek. Onu anlatacağız o ayrı, o bambaşka bir mesela O da nedir? Ha, onları buna kısmen örnek verebiliriz bir görüşe göre. Onları buna, önceden mesela nehyedilmiş, daha sonra emredilmiş şeyler, tamam? Onları bu kısma örnek verebiliriz ama kimin görüşüne göre? Cumhur'un görüşüne göre. Onlara bunlara örnek verebiliriz. Oraya geliriz inşallah anlatırız. Bunu bu şekilde yazın. Çünkü orada ihtilaf var. Dördüncüsü ise hakkında delil varide olmayan veya şarihin sukut ettiği. Bu da dördüncü kısmı. Tamam mı? Mesela diyelim ki birisi soruyor, örnek veriyorum, benim bu bardağı elimde tutmamda bir sıkıntı var mı? Var mı bununla ilgili bir nas? Bardak elde tutulur veyahut tutulmaz diye? Yok o zaman bu nedir? Şarein sukut ettiği şeylerdendir. Bu nedir o zaman? Mübahtır. Anlaşıldı. Hakkında delil olmayan yani en sukut etmiş olduğu ne ile mübahtır peki bu? O zaman şeriatla mı mübahdır diyorsun sen? Böyle de eğer dersen ki yeryüzündeki her şey için yaratılmıştır. O zaman işte burası ihtilaflı bir mesele. Cumhur'a göre nasıl şeriatla mübahdır. Bazlarına göre ise akılla mübahdır. Tamam? Onu anlatacağım inşallah. Yani bu dört tane kısım anlaşıldı mı? Burayı söyleyin onu anlatacağız hiç yazmayın onu şimdi. Birincisi nedir? O zaman helal ve helalin lafızları ister isim ister fiil. Tamam? İkincisi insandan günahın ve sıkıntının kaldırıldığını söyleyen her türlü nas. Üçüncüsü vücubiyetten ve eee mendubiyetten sarf edilmiş emir. Dördüncüsü hakkında delil olmayan yani şeriatın sukut etmiş olduğu şeyler. Burayla ilgili sorunuz var mı? Yok. Şimdi burayı ayrı bu anlatacağım iki mesele apayrı mesele. Bu ikisine bununla ilgili meseleler. Tamam? 3 ve dördüncü maddenin Hafif bir tafsiratını yapacağız. Şimdi birincisi. Vücubiyetten ve mendubiyetten sarf edilmiş emir. Bazıları bunu nasıl isimlendirmişler? Nehiden sonra varit olan emir demişler. Usülcülerin cumhuru böyle demiş. Eğer bir emir nehiden sonra varit olursa ne demek bu? Önce şari onu nehyetmiş ondan sonra emrediyor. Yani önce yapmayın diyor, sonra emir sigasıyla yapın diyor. Anlaşıldı. Bu nedir demişler, mübahtır demişler. Bu kimin düşüncesi? Usülcülerin cumhuru. O zaman üçüncü maddeyi böyle de isimlendirebiliriz başlık olarak. Değil mi? Yani emirden, e, ne, nehiden sonra varit olan emir. Nehiden sonra varit olan emir. Örnek verecek var mı buna? Buyur. Tamam. Ne diyor? Nasıl söylüyor? Lafız olarak ne diyor? Ela inni kuntu neheytukum an ziyareti'l kubur. Demek kuntu neheytukum an ziyareti'l kubur. Sonra ela fezuruha. Demek peygamber aleyhisselam diyor ki ben sizi kabir ziyaretlerinden nehy ediyordum. Bak nehi gelmiş sonrara El fezuuru ha emirde mi Zare emri fiil olarak Nehiden sonra Emir vart oldu şimdi Cumhura göre bu ne olmuş oldu müba olmuş oldu niye Çünkü Cumhurluğu söyleyeyim demiş ki Nehiden sonra Emir varit olduğu zaman bu olur başka bir örnek buna verecek olan bu anlattığım şu anda maddenin tafsilatıdır, ha. Tamam üçüncü maddenin tafsilatıdır. başka Ha, Ya lezine āmenu, evfu bil ukudu. Dej mi? Uhille lakum behīmetu anami illa ma yutla aleykum. Ghayra muhillis saydi wa entum hurum, innallaha yahkumumma yuridu. Ey iman edenler, slozlerinize bağlı kalniz. Evfu bil ukud. Size hayvanlar mübah kılındı. Lakin size okunanların müstesna. Yani size birazdan hükme okunacak yemeyin denilecek olanlar müstesna. Size hayvanlar ne kılındı? Mübah kılındı. Öyle mi? İkinci bu Maide suresi 1. ayet. 2. ayette Allah azze ve celle ne diyor? Ve izâ halaltum fıstaadû. Ve izâ halaltum İhramdan çıktığınız zaman artık avlanabilirsiniz diyor. Şimdi ne oldu? 1.de Allah azze ve celle ihramlıyken Biliyorsun Hacca gittiğimizde bir yerden sonra ihrama giriyoruz. Öyle değil mi? İhramlıyken yapmamız yasak olan bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi de ne? Avlanmak. Yani sen ihramlıyken avlanamazsın. Tamam? Daha sonra 1. ayet bunu yasaklıyor. 2. ayet "Ve iza halaletum ihramdan çıktığınız zaman, helal olduğunuz zaman ne yapın? Festadu avlanın." diyor. Bak festadu emir. O zaman burada ne olmuş oldu? Nehi'den sonra ne geldi? Emir Geldi, Jumur ule magre bunej? Miba, baxħabi ule nek verin? Ja, jualazina, amen ujdan udi, jalistalati min jom, mil jumma, a ti fes awila dikri l-lah, jualar ule bhej? Da li kum xajru l-ekum, jinkuntum salatu, fenteši rufi l-ardi, wabtagu, min faldillah. Allah za vježele di ulejni manedenar, Jumag ju ne jazano konduzama, għal-li xferi xiterkjedin, pa Allah za vježele nizikrinahux, janin namazaxux. Öyle değil mi? Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz bittikten sonra yeryüzünde yayılın ve Allah'ın faziletini arayın. Bak birinci ayette ne yaptı? Allah azze ve celle ezan okunduğu anda alışveriş yapmayı nehyetmiş oldu. Öyle mi? Koşun dedi namaza. İkincisinde ise Bu defa فَنْ تَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْدِ اللّٰهِ Jeryüzünde yayılın. Ne demek? Yani rızkınızı arayın, rızkınızın peşine düşün, çalışın e, diyor Allah Azze ve Celle. Doğal olarak nehiden sonra ne varit olmuş oldu? Emir varit olmuş oldu. Anlaşıldı mı? Ne oldu? O zaman biri sorsa ise ki ben çalışmam Cuma namazından sonra nedir? Mübahtır. Diliyorsan git rızkını ara, diliyorsan git evinde otur. Cumhur usulü yine göre bu böyledir. Anlaşılıyor değil mi? Anla, yani anlaşılmayan bir şey var burada. Yok. Şimdi o zaman bu üçüncü maddeyi özetleyelim. Diyelim ki üçüncü madde mübah neydi? Vücubiyet ve mendubiyetten sarf edilmiş olan emirdi. veyahutta nehiden sonra varit olan emirdi. Yani bir fiil önce nehy ediliyor daha sonra emrediliyor. Cumhur-i usulü yine göre nehilerden sonra varit olan emirler mübahtır. Lakin bazı alimler demişler ki bu kaide yanlıştır, tamam demişler ki bu kaide yanlış bir kaidedir. Özellikle muhakkak olan alimler bunu söylemişler, demişler ki nehiden sonra emir varit olursa, nehiden önce o meselenin hükmü neyse nehiden sonra da o meselenin hükmü odur. Yani Allah diyelim mübah bir şeyi nehyetti sonra emretti, mübahtır. Çünkü nehi gelmeden önce o iş neydi? Mübahtı. Allah diyelim müstahap olan bir şeyi nehyetti, ondan sonra emretti. Bunun hükmü nedir? Müstehaptır. Bu emir müstahap olur. Allah diyelim ki vacip olan bir şeyi nehyetti, ondan sonra tekrardan emretti. Emir burada nedir? Gene vaciptir. Anlaşıldı. Mesela örneğin alışverişi nehyetti Allah cuma vakti. Daha sonra alışverişi emretti. Nehi gelmeden önce alışverişin hükmü neydi? Mübahtı. Neyi geldikten sonra? Emir geldikten sonra tekrar yine nedir? Mübahtı. Niye? Çünkü demişler biz size bir tane mesele söyleyelim. Hadi bakalım siz gene bu meselenin işinden çıkın demişler. Cumhurat Allah ze ve Celle hayırlı iken kadının, Resulullah hayırlı kadının namaz kılmasını yasaklıyor. Değil mi? Daha sonra hayırlı bittikten sonra namazını kıl diyor. Şimdi o zaman biz şöyle mi diyeceğiz? Nehiden sonra emir varit olduğundan dolayı Hayızlı kadın hayızı bittikten sonra namaz kılması mübah mıdır diyeceğiz. Olmadı demek bak bu kural oturmadı. Anlaşıldı? Peygamberimiz ne diyordu? Kadına "Fe izen qata'a anki'd-dem Senin kanın kesildiği zaman yıkan ve namazını kıl diyordu Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Anlaşıldı? Yıkan ve namazını kıl diyordu Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Demek ki o zaman ne diyeceğiz? Muhakkik ulemanın söylemiş olduğu daha kapsayıcıdır. Yani bütün örnekleri kapsıyor ve bir işgal de yok, bir problem de yok üzerine. Nehiden sonra varit olan emirde tafsilat vardır. Nedir? Nehi gelmeden önce o meselenin hükmü neyse, nehiden sonra varit olan emirle de o meselenin hükmü odur. O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki alışveriş mübahtı. Allah Celle onu nehyetti, daha sonra onu emretti. Nehiden önce alışveriş mübahtı, tekrardan mübahtır. Kadının namaz kılması kadının üzerine farzdı. Hayiz anında Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu nehyetti. Hayizdan sonra tekrardan onu emretti. Nehiden önce vacip olduğundan dolayı namaz kılmak kadının üzerine yine nedir? Yine vaciptir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam Dördüncüsü ise hakkında delil varit olmayan ve şari'in sukut ettiği mesele. Çok mu uzattık? Uzadı mı biraz? Ee, bunu da anlatalım, duralım o zaman. Yani isterseniz burada bırakabiliriz size çok fazla geldiyse. Lakin bitirebiliriz yani. Hakkında delil varit olmayan ve şarih'in sukut ettiği meseleler. Şimdi bu mesele şöyle bir mesele. Biraz önce örnek vermiş olduğum gibi alimler bu meselede ihtilaf etmişler. Tamam mı? demiş olduğumuz şey. Yani mesela şarih bir konu hakkında bir şey söylemedi. Ne emretti, ne nehyetti, ne teşvik etti. Hiçbiri yok. Biz buna hüküm vereceğiz? Bazı alemler demişler ki bu mübahtır. Tamam Bu mübahtır demişler. İşte bu cumhur usulü yani bu görüşü savunanlar. Niye? Çünkü demiş Allah diyor ki خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah ve celle, yerde ve gökte olanları ne yaptı? Sizin için yarattı diyor. Eğer benim için yaratmışsa ve onu da bana nehyetmemişse ya da emredip ona ekstra bir hüküm koymamışsa demek ki bu mübahtır. İstersem yapabilirim, istersem yapamam. Yine mesela Allah ayet-i kerimelerine ne diyor? وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah size cemi'an, değil mi? Bir de cemi'an var. وَسَخَّرَ لَكُمْ جَمِيعًا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah ve yerdeki ve gökteki her şeyi size ne kıldı? Size hizmetkar kıldı, size musakhar kıldı diyor. Öyle mi? Bak yerdeki ve gökteki her şeyi diyor. Hepsini kapsar bu içerisinde Hangisi bunu koyar sadece? Ya naz gelir bir tanesini emreder. Değil mi? Ya naz ondan bir tanesini nehyeder. Ya naz teşvik eder veyahut da yapmasanız iyidir der. Bak mekruh, helal, haram dört kısım. Ama hiçbir şey söylemedi, sukut etti. Demek ki bu benim için yaratıp bana musakhar kıldıklarındandır. Benim bundan istifade etmem nedir? Mübatır. Bazı alimler demişler ki yok biz burada tevakuf ederiz biz bilmiyoruz. Yani Allah bunu bize helal mı kıldı, mı biz bunu bilmiyoruz demişler. Ondan dolayı ne yaparız? Ondan dolayı tavakkuf ederiz demişler. Yani araştırma yaparız, yan şeylere bakarız, karnelere bakarız. Bazıları da demişler ki bu haramdır. Yani hakkında delil varit olmayan şeyler bizim için haramdır demişler. Niye? Bir kıyas yapmışlar. Demişler ki insan başkasının mülkünde ondan izin olmadan istifade etmesi helal midir? Yani mesela diyelim senin elbisen şu kapının arkasında, ben geliyorum senden izin almadan bunu alıp kullanıyorum. Bu haram değil midir? Senin mülkünde senden izinsiz tasarruf etmiş oldum, öyle mi? Peki demişler yer ve gök Allah'ın mülkü değil midir? Biz demişler bundan istifade ettiğimiz zaman İbahane'ydi izin vermekti, Allah ve bizi yapmada ve terk etmede bize izin vermesiydi, öyle mi? Allah izin de vermemiş, o zaman biz Allah'ın mülkünde Allah'tan izin olmadan tasarruf etmiş olmuyor muyuz? oluyoruz. O zaman demiş ya bu haramdır. Bu bu görüş doğru bir görüş müdür? Değildir. Çünkü bu insanı Allah'a kıyas etmektir. Öyle mi? İnsanı Allahu Teala hüc insanla Allah'ın mülkü birbirine kıyas edilir. E de o insanın mülküdür. Yani sizin bu vermiş olduğunuz örnek insanoğlunun mülküdür. Ama bu Allahu Teala'nın mülküdür. İnsan vermeyi sevmez, Allah vermeyi sever. Sever. İnsan kendi mülkünden istifade edilmesinden hoşlanmaz. Allah kendi mülkünden istifade edilmesinden hoşlanır. Öyle değil mi? İnsan kendisinden mal talep edilmesini hiç sevmez. Bunu insanı küçülten bir şey olarak görür. Allah ise kendinden istenilmesini çokça hoşlanır ve buna teşvik eder. Demek ki insanla Allah birbirine ne yapılamaz bu konuda? Kıyas edilemez. Öyleyse racik olan görüş kimin görüşüdür? Cumhur ulemanın görüşüdür. Anlaşıldı. Peki bu meselenin semeresi nedir? Hakkında delil varit olmayan meselelerde Nasıl hüküm vereceğiz? Cumhur'a göre mi mübahtır. Bazı alemlere göre tevakkuf edip araştırmamız lazım. yanlış şeylere bakmamız lazım. Kimisine göre ise haramdır. Ondan ne yapamayız? Ondan istifade edemeyiz. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey? Yok, tamam. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da soru sormak istediğimiz bir şey var mı? Buyur. olabilir. Aynen. Yani bizde bu konuda bir sıkıntı yok. Hani Allah sizi bundan nehyetmiyor. İstiyorsanız yapın, istiyorsanız yapmayın. Öyle değil mi? Yani istiyorsan seninle din alanında savaşmayan, seni yurdundan çık... Onu soruyorsun değil mi? لَا يَنْحَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ اللَّذِينَ لَمُقَاتِرِكُمْ Seni din, yurdundan çıkarmayan, seni yurdundan çıkaranlara yardım etmeyen, seninle din alanında savaşmayan bir adam var. Ona iyilik yapmak konusunda Allah seni yasaklamaz. İyilikten kasıt ne? Cin olarak ondan beri olmakla beraber hediye vermek, hediye almak değil mi? Sünnette varit olan, vela-bera dersinde anlatmıştık. Sünnette varit olan sınırlı, güzel konuşma, ikramda bulunma, misafir etme ilâhireyi bunlardır. yapmaya Yapmayanabilirsin, bu kâfirdir. Benim Rabbime hakaret ediyor, dinime hakaret, ben bununla iyilik yapmıyorum da diyebilirsin. Ama yapabilirsin bu şartlar yerine gelirse tabii değil mi? Yoksa eğer bizi din alanında bizimle savaşıyor, itikat konusunda bile bizimle tartışıyorsa itikadımıza, harbi, dille, elle savaş açmışsa, bizi yurdumuzdan çıkarıyor veya yurdumuzdan çıkaranlara yardım ediyorsa, bunlara ise iyilik yapmanı Allah yasaklamıştır. Bunlara iyilik yapamazsın. Anlaşıldı? Başka? Şu mesela o kıyas da bunlar haram olduğunu söyleniyor. Şöyle şey denilebilir mesela? Bir defa mesela dese ki ben herkese bu eşyalarımı kullanmaya izin veriyorum. O neşası kullanıldığı bu haram olmaz mesela. Doğrudur. Bu da söylenebilir. Mesela birinin şimdi kalksanız burada deseniz ki arkadaşlar ben, bütün eşyalarımdan istifade edebilirsiniz. Öyle değil mi? Ondan sonra senden izin almadan insanlar istediği gibi istifade edebilirler. Sen umumi bir izin verdin değil mi? Allah Azze ve Celle de bize nehyetmediği müddetçe bütün kainatı bizim için yarattığını söylüyor. Bize musahkar kıldığını söylüyor. Yani verdikleri örneğin üzerinden de bir kıyas yapılıp abinin dediği gibi böyle bir sonuç çıkarabiliriz. Öyle değil mi? Başka? Peki ben size bir soru sorayım ondan sonra dersi bitirelim. Madem soru sormuyorsunuz. Teklifin tanımı neydi kim söyleyecek? Teklifin tanımı. Teklif nedir? Olan Bak bu hükümdü. Kitabullahul, hitabullahul mütalliqu bi a'malil mukellefina bilvadi veya bilvadi veya Bi takhiri, evo, baška 3 tane vardı değil mi? Šari'in, kulların fiillerine taalluk eden hitab Ne ile? Ya, ne olacak? Ya bil vada'i, ya bil et ve evta bi talebi. Ya talep edecek, yap yapma, ya muhayyar bırakacak, ya da vada olacak vaz'i hüküm olacak. Değil mi? İkisi zaten teklifi hükümde bir tanesi ise bil-ihtidai veya tehirî veya bil-vaz'i. Bil-ihtidai ya da bil-talep, değil mi? Bil e, bil ya da bil vaz'i. Hatırladınız Tamam. Ha. Peki teklif, teklifin tanımı nedir? Teklif nedir? Bu hüküm. Teklif nedir? Bak teklifin tanımı 2 tane tanım yapılmış. İkisi de şeydir kabul görmüş. Birincisi ilzamu bunu söylememiş miydik? ma fihi kulfetun ve meşakka ikincisi talebu ma fihi kulfetun ve meşakka iki tane tanım yapılmış. Teklif nedir? dediğimizde ilim ehli bize iki tanım sunmuş. ilzamu ma fihi kulfetun ve meşakka Yani içerisinde külfet ve meşakkat olan şeyde insanı zorlamadır, ilzam etmedir tamam mı? İki, içerisinde külfet ve meşakkat olan şeyi insandan talep etmedir. Peki mübah bunların hangisine giriyor? Soru bu. Teklifin tanımını anladınız mı? Önce onu sorayım da bunu anlamadan soruyu anlamak mümkün değil çünkü. Teklifin tanımını anladınız. İki tanım yapılmış teklife. Kim alimler demiş ki teklif şudur. İlzamu ma fihi kulfetun ve meşakka. Kişiyi içerisinde külfet ve meşakkat olan bir şeyde onu ilzam etmektir. Yani yapacaksın e demektir. Emir şey Kimisi de demiş ki talebuna fihi külfetuna meşakkat. Yani şari'in içerisinde külfet ve meşakkat olan şeyi insandan talep etmesidir. Tamam Eğer kafanız şurada karışıyorsa taleple ilzam arasındaki fark ne? Orada karışan, karışan oldu mu? Talep ve ilzam arasındaki fark ne? İlzam sadece haram ve vacibi kapsar. Ama talep değil mi? talep emir, ibaha emri de olabilir, menşe-i emri de olabilir, e, nedir adı? Ümit, e, i̇rşad emri de olabilir, vücub emri de olabilir. Ondan dolayı iki tane farklı şey yapmışlar, e, tanım yapmışlar. Şimdi mübah bunların hangisine giriyor? Bir, mübahda teklif ve meşakkat var mıdır? Külfet ve meşakkat var mı bak Yap yapma denilen şeyin meşakkat neresinde yani? İki bir talep de yok. Peki niye o zaman mübah e teklifi ahkamın kısımlarından saymışlar? Yani biri hissedecek ki, vacip niye teklifi ahkamdandır? Çünkü vacibin yapılmasında hem bir külfet vardır, hem de talep vardır. Haram, terk edilmesinde hem bir külfet vardır hem de emir vardır. mendup yapılmasında külfet vardır. Gece namazının yapılmasında bir külfet yok mu? Oruç tutmanın yapılmasında bir külfet yok mu? Var. Hem de talep vardır. Şare yapmamızı bizden istemiştir. Mekruh, hakikaten terk ettiği zaman senin için bir külfet vardır. Öyle mi? Ama mübah, ne yaptığında ne terk ettiğinde bir külfet de yok, bir meşakkat de yok. Ama aynı zamanda nedir? Aynı zamanda şey de var. Talep de yok. İlzam da yok. Peki biz niye bunu teklifi ahkamın kısımlarından sayıyoruz o zaman? Zatında külfet ve meşakkat yok. Heh, bu bir, bu bir, bir takım alimin görüşü. Demişler bunu teklifi ahkamdan saymamızın sebeplerinden bir tanesi odur. Yani tamam mübahherine kadar aslı vatanda içerisinde külfet ve meşakkat olmasa da, talep olmasa da Ama dış etkenlerden dolayı, niyetin değişmesiyle beraber hükmü de değişebilir. Oturma mesela normalde problem yok. Ama ilim için oturduğun zaman... Öyle mi? Bak bunun en bir külfeti var. Çünkü öncesinde bir şeyler talep etmen lazım, uğraşman lazım. Boş oturmayla ile oturma aynı mıdır? Değildir. Bak şeyi değişiyor yani niyetin değişmesiyle dış, ona seni iten sebebin değişmesiyle beraber mübahların hükmü değişiyor. İşte mübahların hükmü böyle değişip değişeğinden dolayı ne olur demişler, teklifi ahkâma girmesinin sebebi budur demişler. Çoğu alim demişler ki bunun teklifi ahkâma dahil edilmesinin sebebi müsamahatendir. Yani normalde aslında teklife dahil değildir demişler. Ama sırf sınıflar tamamlansın diye yani mübah tane bu usülün konularındandır. Mükellefin fiiline taalluk ediyor. Yani mükellefle alakalı bir durum var ortada mubah sonuçta hayvan hayvanın fiili mübahtır denilebilir. Yani horoz sabah mesela e, ses çıkarıyor. Öyle mi? Horoz ötüyor. Horozun ötmesi mubahdır diyebilir miyiz? Yok mubah sonuçta mükellefin yani insanın fiiliyle alakalı bir durumdur. Öyle mi? Ondan dolayı demişler mükellefin fiilleriyle alakalı bir durum olduğundan dolayı müsamahaten yani hani şey tamamlansın, sınıflar tamamlansın, eksik bir şey kalmasın diye konulmuştur. E, diyenler de olmuştur. Tamam Ama normalde mübah teklifin tanımına göre teklifi ahkamın kısımlarına dahil edilmemesi gerekir. Anlaşıldı mı? Soruyu ben sordum. Cevabı da ben verdim. <gülüyor> Gerçi kardeş söyledi. Doğrudur. Yani o da çoğu alim bunu söylememiş. Bu senin söylediğini. Sonralardan bazıları buna dikkat çekmişler. Bu da güzel bir yön inşallah. Burayla ilgili soru sormak isteyen veya da anlatamadığımız, eksik bıraktığımız bir yer var mı? Yan bir karine gelmese mutlak olarak sadece o varsa konu hakkında ona derlerler. eder. <gülüyor> Ama orada ne demiştik? Bak, onu ne diye onu örnek vermiştik? yan bir şey olursa ama orada mesela onu kısa, şey kılan sebep neydi? Yani Sefa ile Merve'nin arasına gidip gelmenin e, mübah olmadığının delili peygamberimizin hadisiydi. İkincisi uygulamasıydı. Üçüncüsü Hz. Ayşe'nin bunu bu ayetin mutlak olarak inmemesi değil mi? Var olan bir vakadan dolayı inmesiydi. Doğru mu? Bak bizim anlattığımız nedir? Mutlak olacak. Yani la cunaha konunun başka bir yerle alakası olmayacak. Konunun başka bir yerle alakası olursa o zaman iş değişir. Mesela sünnetle de konunun alakası var. Sünnette de o konuyla ilgili deliller var. Hemen sen burada la cunaha şeye delilet etmez diyemezsin. E, Mübahaha delilet eder diyemezsin. Sünnete bakman lazım. Çünkü sünnet Kur'an-ı Kerim'in neyidir? Beyanıdır. Öyle değil mi? Veyahut da o belli bir vakanın üzerine inmiştir. Hazreti Ayşe'nin Safa ile Merve ve Urve ile Hazreti Ayşe'nin arasında geçen konuşmada anladığımız gibi değil mi? O zaman işin hükmü olur? işin hükmü değişir. Emir de öyledir. Biz mesela diyoruz emir mutlak olarak vücubiyete devlet eder. A bak burada emir dedik bazısına göre ibaha'ya devlet eder. Öyle mi? Niye emir burada ibaha'ya devlet ediyor? Çünkü konunun başka bir mevzuyla alakası olduğundan dolayı. Anlaşıldı. Burada söylenenlerin hepsi mutlaktır, kayıtsız bir şekilde. La cunaha, la haraca, la isme. Bunlar neye devlet eder? İbahaya derlediler ama konunun başka bir konuyla alakası varsa o konuyla beraber ele alınır o zaman. Anlaşılıyor değil? İnşallah başka? Helal mi be lafızları? başka lafızlar. Bilmiyorum Allahu Aley. Mübah, mübah olur tabi o zaten kesin yani o konunun aslı. Olur ama örnek bilmiyorum. Ya. Örnek şu anda ben öyle bir örnek bilmiyorum mübah olan. olur. Mesela olur. Oradaki ibaha olur. Doğrudur. Başka varsa örnek hatırlayan söyleyebilir. Olur. Yani ibaha zaten kolunun aslı olduğundan dolayı hani vacip gibi aynı değil mi? Mendub gibi, müstahab gibi, sünnet gibi. O yüzden kendisi variyet olmuşsa ondan sorun yok. İşgal da yani hani tam anlaşılmayan zahirinden ne olduğu belli olmayanlar. Tamam? Başka? Onu da ekleyebiliriz o zaman. Yani bir kısım olarak mesela bir bire onu ekleyebiliriz. Mübah ve lafızları diyelim. Ebaha, mübahun vesaire. Başka sorusu olan? Yok. İlla yani onu nereye ekleyeceğiz abi? Onu buraya ekleyeceğiz. Lacuna'ya ekleyeceğiz. Zaten bunlar şey değildir. İlla budur bunun dışında bir şey yoktur anlamında değildir. İnsanın üzerinden sıhı bak ne dedik? Ana başlığımız nedir dedik? İnsanın üzerinden sıkıntıyı kaldıran Problem olmadığını gösteren her türlü lafızdır. Buna artık bambaşka bir lafız da olabilir. Bunu anlamamız lazım. Bunlar ise onun örnekleridir. Yani kitapta ve sünnette varit olmuş olan örnekleridir. seni söylediğin de bir tanesidir. Tamam. Onu da ekleyebiliriz mesela o Mümtahine suresindeki La yenhâkumullah'ı da ekleyebiliriz. Başka? Yok. Tamam. <gülüyor>